Cenabı Hakk'ı tecrübe etsin ve desin ben böyle işlesem sen böyle işler misin diye tecrübevari bir surette Cenabı Hakk'ın rububiyetine karşı imtihan tarzı sui edeptir ubudiyete münafidir. Madem hakikat budur insan kendi vazifesini yapıp Cenabı Hakk'ın vazifesine karışmamalı. Meşhurdur ki bir zaman İslam kahramanlarından ve Cengiz'in ordusunu müteaddid defa mağlup eden, celaleddin Harzemşah harbe giderken, vüzerası ve etbağı ona demişler, sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek. O demiş, ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifedarım. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. İşte o zat bu sırrı teslimiyeti anlamasıyla, harika bir surette, çok defa muzaffer olmuştur. Evet, insanın elindeki cüzi i ihtiyariyle işledikleri efallerinde, Cenab-ı Hakk'a ait netayici düşünmemek gerektir. Mesela, kardeşlerimizden bir kısım zâtlar, halkların Risale-i Nûr'a iltihakları, şevklerini ziyadeleştiriyor, gayrete getiriyor, dinlemedikleri vakit, zayıfların kuvve-i kırılıyor, şevkleri bir derece sönüyor. Halbuki üstad Mutlak, Mukteda-i rehber rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem ve Vesselam vema alar resul illel belağu olan ferman-ı ilahiyi kendine rehberi mutlak ederek insanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sayu gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Çünkü inneke la tehdi men ahbabte velakinallah yehdi men yesha sırrı ile anlamış ki insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek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 Fakat ille-i olmamak, hem kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydeler ve kendi kendine terettüb eden ve istenilmeyerek verilen semereler, ubudiyete münafi olmaz. Belki zayıfler için müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydeler ve menfaatler, o ubudiyete, o birde veya o zikre illet veya illetin bir cüz'ü olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Belki o hasiyetli virdi akim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar, mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan evrada kutsiyeyi şahın akşibendiğiyi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen ülkebiri, o faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. O faydeleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydeler, o evratların illeti olamaz,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 ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından, çoklar, aktabdan ve selef-i mervi olan faydeleri görmediklerinden şüpheye düşer, hatta inkar da eder. Üçüncü mesele طُوبَٓا لِمَنْ عَرَفَ حَدَّهُ وَلَمْ يَتَجَاوَّذْ طَوْرَهُ Yani, ne mutlu o adama ki, kendini bilip haddinden tecavüz etmez.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 kendini o büyük makamata yakıştırmak ve o makamda kendini muhafaza etmek için tasannuata, tekellüfata, manasız hotfuruşluğa ve birçok müşkülata düşer. Elhasıl, hadiste vardır ki, helak en nasu illa alimun, whelak alimun illa amilun, whelak amilun illa muklisun, wal muklisun ala azim. Yani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 üsrevin müşahadesiyle kafasını ite kaptırır. Dördüncü mesele, esbab zahiriye eliyle gelen nimetleri, o esbab hesabına almamak gerektir. Eğer o sebep ihtiyar sahibi değilse, mesela hayvan ve ağaç gibi, doğrudan doğruya Cenab-ı Hak hesabına verir. Madem o, lisan-ı hal ile Bismillah der, sana verir. Sen de Allah hesabına olarak Bismillah de, al. Eğer o sebep ihtiyar sahibi ise. O Bismillah demeli, sonra ondan al, yoksa alma. Çünkü Wallatekülüminmalam yüderismullahi aleyh. Ayetinin manayı sarihinden başka bir manayı işaretisi şudur ki, münime hakikiyi hatıra getirmeyen ve onun namıyla ile verilmeyen nimeti yemeyiniz demektir. O halde hem veren Bismillah demeli, hem alan Bismillah demeli. Eğer o Bismillah demiyor, fakat sen de almaya muhtaç isen.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 Fakat bir insanın sana karşı ihsan niyeti o nimete mukarin olmuş fakat illet olmamış. İllet rahmeti ilahiyedir. Evet o adam ihsan etmeyi niyet etmeseydi o nimet sana gelmezdi. Nimetin ademine illet olurdu. Fakat mezkür kaideye binaen o meyli ihsan o nimete illet olamaz. Ancak yüzer şeraitin bir şartı olabilir. Mesela Risale-i Nur'un şakipleri içinde Cenabı Hakk'ın nimetlerine mazhar bazı zatlar, Hüsrev Refet gibi iktiranı illetle iltibas etmişler. Üstadına fazla minnettarlık gösteriyorlardı. Halbuki Cenabı Hak onlara ders-i Kur'ani'de verdiği nimeti istifade ile üstatlarına ihsan ettiği nimeti ifadeyi beraber kılmış, mukarenet vermiş. Onlar derler ki: "Eğer üstadımız buraya gelmeseydi biz bu dersi alamazdık." Öyleyse onun ifadesi, istifademize illettir. Ben de derim, ey kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bana da sizlere de ettiği nimet beraber gelmiş. İki nimetin illeti de rahmet ilahiyedir. Ben de sizin gibi iktiranı illetle iltibas ederek, bir vakit Risale-i Nur'un sizler gibi elmas kalemli yüzer şakirtlerine çok minnettarlık hissediyordum. Ve diyordum ki,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 kendini kapıcıyken padişah zannettirir. Hem kendi hepsine de zulmeder. Belki bir nevi şirk-i hafiye yol açar. Evet, bir kalayı fetheden bir taburun ganimetini ve muzafferiyet ve şerefini başı sağlamaz. Evet, üstad ve mürşid, mastar ve menba telakki edilmemek gerektir. Belki mazhar ve ma'kes olduklarını bilmek lazımdır. Mesela hararet ve ziya sana bir âyine vasıtasıyla gelir. Senden güneşe karşı minnettar olmaya bedel aineyi mastar telakki edip güneşi unutup ona minnettar olmak divaneliktir. Evet aine muhafaza edilmeli çünkü mazhardır. İşte mürşidin ruhu ve kalbi bir aynedir. Cenabı Hak'tan gelen feyze mâkes olur. Müridine aksedilmesine de vesile olur. Vesilelikten fazla feyiz noktasında makam verilmemek lazımdır. Hatta bazı olur ki mastar telakki edilen bir üstad, ne mazhardır ne mastardır. Belki müridinin safvet-i ihlası ile ve kuvvet-i ve ona hasrı nazar ile o mürid başka yolda aldığı füyuzatı üstadının mirat-ı ruhundan gelmiş görüyor. Nasıl ki bazı adam manyetizma vasıtasıyla bir cama dikkat ede ede alemi misale karşı hayalinde bir pencere açılır. O aynede çok garayibi müşahede eder. Halbuki aynede değil belki aynaya olan dikkati nazar vasıtası ile aynenin haricinde hayaline bir pencere açılmış görüyor. Onun içindir ki bazen nakıs bir şeyhin haris müridi şeyhinden daha ziyade kamil olabilir ve döner şeyhini irşad eder ve şeyhinin şeyhi olur.